Hayırlı günler değerli dinleyiciler Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha Birlikteyiz. deniz Ahmet Taş Getiren muhterem Nurettin Yıldız Hocamla e, Sohbet ediyoruz e, Kelime-i Şehadeti Konuştuk, namazı konuştuk Orucu konuştuk Zekatı konuştuk. Bugün Haccı konuşacağız İnşallah. İslam'ın Güzel ibadetlerinden Önemli ibadetlerinden e, birisi İslam'ın Temel şartlarından birisi e, Hocam e, Evet Biraz önce de dediğiniz Hac ne kadar konuşulsa Yeridir e, Namaz günlük e, Bir ibadet Günün beş vaktinde kılınan İşte Cuma namazı hani haftalık Bir ibadet olarak Devreye giriyor Oruç yılda bir aylık bir e, süre e, Ve e, haç e, Ömürde bir kere e, üzerine vecibe olan insanın yapması gereken bir ibadet Böyle bir vakit e, sanki e, planlaması da var Müminin hayatına ibadetle giren İsterseniz oradan başlayalım Yani haç bu manada ne anlama geliyor, haç nedir Oradan başlayalım hocam Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu vesselamu aleyhi resulillah Hac konuşulduğu zaman sadece zaman açısından gündeme gelmiyor haç Mekan olarak da evet. Mekke bir kere daha evet. e, ibadet ruhu evet. ile öne çıkmış oluyor. Ömürde bir defa ve sadece Mekke'de. Evet. Sadece Mekke'de. Mekke'de evet. Mesela namaz da Mekke ile ilgili bir ibadettir. Yani Kabe'ye dönülmesi Ama, gerekiyor evet. kıble olarak. Ama e, dünyanın her yeri namaza müsait. müsait dünyanın oraya dönmek yani, Merkez Mekke olduktan sonra evet. dünyanın her yeri ibadet yeridir. Mesciddir, evet. namazdır. Ee, ama hacca baktığımızda muayyen bir zaman ve muayyen bir yer, muayyen kişiler. Evet. Ya, vakti de önemli, yeri de önemli. Yeri o de zaman... önemli, şahsı da önemli. Evet. Herkese değil. Evet. Her yerde değil, her zaman değil. değil evet. Tabi. Ee, bir nesne O zaman konuş... bu üç açıdan da önemini açıdan, işaret etmek tabii, lazım Üç açıdan evet. bakmak lazım ee, Bir nesnenin e, Alanı daraltıldıkça Değeri de artıyor evet. ee, Zorluğu veya Önemi de evet. yani, çıkıyor ee, Şimdi Bakıyoruz ki Ömürde bir defa evet. Yılın sadece belli Bir zamanında evet. O da sadece Bir günde ya, evet. Bir günde Arefat. öğle namazıyla akşam namazı arasında Evet. Ee, çok daraltılmış yani 364 gün beklemeniz gerekiyor evet. Bir ömür değerlendirmeniz gerekiyor hacca evet. baktığımızda evet. Ee, Bu sebeple hac ibadetini Allah'ın emirlerinden bir emir olarak konuşurken elbette e, boynumuz bükük gözümüz kulağımız açık dinliyoruz evet. ama e, bir kul mantığı olarak baktığımızda da e, sıradan bir ibadetin çok çok ötesinde bir ibadetten söz ediliyor Çok e, eski programlarımızda şöyle bir cümle kullandığımı hatırlıyorum yani haç ömürde bir defadır demek Bir insana bir ömür yeter demektir Evet, evet. bir ömür yetmeli haç Evet. Bir ömür sevdasıyla yaşanılmalı evet. Bir ömür daha varsa O ömürde o haç için Yeterli evet. olmalı evet. Bir kere farz olmasının manası budur Oruca baktığımızda mesela Allah'ın hikmeti gereği Bir yıl yetiyor adeta evet. Öbür yıl bir tazeleme bir yıl, ki, bir yıl yükleniyorsun Bir yıl şarj ediyor evet. seni Ama 16 yaşında hac yaptığını düşünelim Bir Müslüman gencin mesela Yüz yaşına kadar yaşasam Seksen beş sene O hac ona yeter kabul ediliyor yani, Hac ne aşılıyorsa artık evet. İnsana e bunu Kabe, Bir yıllık bir şarj Yani <gülüyor> en az <gülüyor> Böyle bir şarj aleti Evet, Bunu hadis-i şeriflerde de çok açık görüyoruz Zaten ne diyor Annesinden doğduğu günkü gibi olmak Allah Allah, evet. Yani Bu sabah doğumhanede ...doğmuş olan bir bebek... ...hangi günahla yüz yüze getirilebilir... ...yani melek diyoruz tabii, işte melek tabii, gibi... Melek gibi. Ee, ...samimi... ...inanıyorsak biz... ...haçta 70 yaşında da olsa bir insanı... ...o hale getiriyor... ...yani evet. annesinden doğduğu günkü gibi... ...demek doğum aneden çıktığı kadar... ...bebek e, yapıda... ...bebek gibi tertemiz... ...masum, günahsız... E, ...demek... ...haç böyle bir ibadet... Yani ...bu önem... Zamanın daraltılması Ömürde bir defaya indirilmesi Açısından evet. Ele alınması gerekiyor İkinci olarak da Bu dünyanın toplamında Yapılamıyor sadece bir Kabe'de Mekke'de, yani Mekke'de yapılabiliyor yani. Esasen Mekke'de de değil Arafat'ta Arafat yapılabiliyor da yani yani yani. Biz Mekke deyince Arafat, Mina Müzdelife ne varsa hepsini, hepsini yani. Birbirine Buradan bakınca katıyor. tek gözüküyor bu, zaten. Uzaktan bakınca evet. Tek gözüküyor ee, Esasen öyle değil tabi evet. Yani Arafat daha başka bir yer ee, Bu açıdan Zaman Yer açısından ele Aldığımızda haç ibadetini Belki daha iyi anlıyoruz Neden haç üzerinde Bu kadar titizlikle Durmamız isteniyor evet, evet. Ya da e, duruluyor Diyelim herhalükarda Şimdi e, Hac ibadetinin şüphesiz bir fıkı var Evet Yani namazın nasıl fıkı varsa, varsa e, Nasıl abdest yoksa namaz da yok Çok evet. rahat diyebiliyorsak Hacın da böyle bir altyapısı olmazsa olmazları hı, var e, evet. Olmasa olmazları var Yani biz e, İslam'ın şartlarını öğrenirken Mesela çocuk düzeyinde öğretirken Diyoruz ki işte İslam'ın beş şartı var Namaz Namazın on iki farzı var diyoruz evet. Fakat haccın farzları vesaire Yani çok yaygın bir ibadet olmadığı için Mesela çocuklara haccın hmm. farzları falan öğretilmez evet, Gideceği zaman ee, Gideceği zaman öğrensin <gülüyor> evet. denir Esasen de böyle olması gerekiyor herhalde Öğretilse zayi olur yani bu evet, bilgi evet. Haccın önemini öğrenmek evet. gerekir Öncelikle Ama e, şunu özellikle Tekit etmek istiyorum ee, zannedildiği gibi haç İstanbul'dan uçağa biniyorsun bir firma seni götürüyor ee, bir ay sonra da hacı olarak geri getiriyor evet. bir kaplıca ziyareti gibi algılanırsa bu ibadet olmaz din etrafında bir turizm evet, hareketi evet. olur melekler ilgilenmez böyle bir ibadetle yani meleklerin ilgilendiği bir ibadet olarak kaydedemeyiz bu zaman asıl üzerinde durulması gereken haç nasıl haç olur yani o tıpkı namaz gibi evet, evet. namaz gibi nasıl, nasıl farzları evet. var e, abdesti e, Teyemmümü e, ve guslü işte üstündeki evet, ne evet. bulunmayacak elbisen temiz olacak nasıl böyle bir ayrıntıları varsa hacin de muhakkak ayrıntıları evet. var orucun da var muhakkak, yani eğer böyle evet. paldır küldür e, hiçbir ibadet yapılamaz evet. e, hacin bu ayrıntıları e, diyeceğimiz ya da hacin e, altyapısı diyeceğimiz farzlarını da e, idrak etmek gerekiyor ama ben müsaadenizle e, bu fıkı ayrıntılarına girmeden önce Evet. Hac neden yapıyoruz? Bunu e, hı hı. bir değerlendirmemiz lazım. Yani haccın haleti ruhiyesini yakalamak. Ben şey diye bir şöyle bir hacca nasıl hazırlanmalı? Gibiden böyle gitsek mi diye düşünmüştüm tamam yani evet. şöyle bir haccın e, Mekke'nin kenarında fotoğraf çektirme düzeyinden önce insanın yani uçak biletinden evvel ruhuna bir bilet alması ruhunu oralara evet. e, hazırlaması lazım. hazırlaması aksi takdirde yani Mekke'ye herkes gidip geliyor Aslında biraz itinada oluyor sanıyorum değil mi hocam yani böyle yani hac haç olsun diye insanlarımızda bilgi eksii şu bu olsa bile yani bir Ruhi hazırlık var gibi Elbette evet. bir defa bizim toplumumuzda evet. İslam işaretlerinden biri evet. olarak Dindar insandan söz ederken hacı deniyor Evet hacı deniyor evet. mesela ee, yanlış Olduğunu kabul ettiğimiz bir şey var Hacı adamsın ticarette sen uğraşma hmm. Denebiliyor hmm. Halbuki hacıların ticaret hmm. yapması lazım Madem ticaret <gülüyor> berbat durumda hmm. Ee, mesela sakallı bir Müslümana direkt hacı hitap ediliyor. Evet hacı abi. Hacı yani, e, o yüzden ben çok genç yaşlarda hacı abi oldum. Evet. Yani sakalımdan evet. dolayı hacı abi diye hitap ediliyor. Şimdi hep hocam hocam duyunca evet. böyle biri de hacı dedi mi bakmıyor insan kimi, kimi çağırıyorlar diye. E, bu tabi hacin toplumda Müslüman toplumda bir ağırlığı olduğunu gösteriyor. Evet. Elhamdülillah bu Elhamdülillah. çok iyi bir şey. Bu. Evet, evet Bunu şükranla. Anmak gerekiyor Ama üstadım e, Burada e, Bir hakikati isterseniz Öncelikli olarak e, konu Gündeme getirelim Bizim çok profesyonel bir Rakibimiz var Şeytan, iblis evet. Yani ben hay hayatta bir defa hacca gideceğim O da kaç milyarıncı Haccini yapıyor Allah bilir Her evet. Müslümanlar hacca Beraber gidiyor, gidiyor Çanta gibi dolaşıyor Müslümanlarla evet. Evet. Bu nedenle yani haccin dedik ki biz e, mesela sizinle haccin önemini vurguluyoruz. Hac 50 değil 100'dür canım ağırlığı ödüyoruz. Evet. Yok yok 300'dür diyoruz. Evet. Olmaz. Hac 500 eder diyoruz. Diyoruz mesela. Evet, evet. Şimdi biz böyle dedikçe yok 50 değil 500'dür haccin değeri dedikçe bu şu demek oluyor aynı zamanda. 50 ise hac şeytan 50'lik bir ...performansla bakacak bu işe... <gülüyor> 500 yüzse... 500'lük bakacak... ...yani hac veya herhangi bir ibadet... ...Allah... ...nazarında değeri arttıkça... ...şeytan ürküp kaçmıyor... ...onun ifal sistemi... ...daha fazla daha aktif yoğunlaşıyor, oluyor... Evet. ...daha aktif oluyor... ...eğer sevgili peygamber aleyhisselam efendimiz... <gülüyor> ...haccı... E, ...yapan... ...işte belli şartlarıyla haccı yerine getiren... ...annesinden... Doğduğu günkü gibi tertemiz ülkesine döner diyorsa Peygamber aleyhisselam efendimiz Bunu ters taraftan okuduğu zaman iblis Tam bana göre bir müşteri Bunu yakalarsam eh tamam işte yakaladık Bu, bu ee, büyük bir vole olur falan. Ya, Turnayı vurursam, gözünden vurmak vururuz, denir ya evet, evet. Yani bunu mesela sabah namazında da anlayabiliriz yani Niye sabah namazına kalkıp kılmak Öğle namazından daha zor oluyor Halbuki evet. öğle namazını on rekat kılıyorsun Bu dört rekat evet. Yani sünnetleriyle beraber kılındığında Öğlenin daha zor olması lazım Evet e, Ama bakıyoruz ki sabah namazı Daha zor kalkmak zor Sevapları tarttığımızda Sabah namazı iki rekat farzına Bütün diğer namazlardan Daha değerli hale geliyor evet. Yani değer Beraberinde risk getiriyor Evet Risk ağırlaştıkça Allah katında da sevap artıyor. Evet. Yani hacin sadece önemini, işte Allah'ın hacce verdiği sevabı konuşup bu tehlikeyi şeytanın da o perspektiften e, haccı incelediğini düşünmezsek, yani elimizde büyütür büyütürüz hacı, sonra bizim olmaz. Evet, bizim olmaz. Yani riski dikkate alarak. E, Şimdi çok enteresan. ifa etmek lazım. Evet buna bir örnek müsaade ederseniz yürüyeyim ee, Namazı konuşurken işte namazda sağa sola dönmemekten Abdestin bozulmamasından e, söz ediyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haçtan konuşurken Mesela yarfus. Kim haç yapar da ağzından çirkin bir söz çıkmazsa diyor Hı hı yani Demek ki böyle bir namazda kıbreden evet. dönmekten söz ediliyor. Evet. Namaz işte abdestin bozulursa namaz bozuldu deniyor. Bakıyoruz ki hacda ağzından bozuk bir söz çıkmazsa evet. hacci tamamdır diyor. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim eee hac ayetinde, Haccı anlatan ayetinde evet, Fele harfes evet, fusuka ve evet, la fil hac. Evet, evet. Hac şöyle yapılır demiyor Kur'an-ı Kerim de. Yok bunlar diyor. Haçta cinsel ilişki yok diyor. Evet. Cidal fasıklık, yok, dedi, fasıklık evet. olacak bir evet. şey yok diyor. Yani fasıklık nedir? Büyük günahları işlemek. Evet. Cidal yani o hacılarla tartışma yok diyor. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim şöyle şöyle şöyle güzel haç yapın gelin demiyor. Namazı secdede yapın, rükû'yu yapın, huşu yapın diyor. ...artılarıyla hmm. anlatıyor... Hmm. E, ...namazı... ...neler yapılır namazda evet. kaliteli olarak anlatıyor... ...hacca gelince... ...neler yapılmaması... ...haccı hac yapıyor onu anlatıyor... Evet, ...olmazları anlatıyor... ...çünkü evet. görünürde zaten bir gezi... ya ...elbiseni çıkarıyorsun geziyorsun... İşte ...üstellikle sıcak mevsim nasıl olsa diye... ...böyle basit görüyorsun... ...halbuki hacin ayak kaydıran... ...noktaları evet. var... ...ki e, bu özellikle işte 72 millet denecek düzeyde, rengarenk bir evet. toplumda, rengarenk ee, kültür, kültür farklılıkları var, aynı oteli paylaşıyorsun ee, bütün bu sıkıntılar esnasında e, bakıyorsun ki hakikaten haç büyük bir imtihanmış evet. biz bir kelepur görüyoruz ben e, Allah'ın lütfuyla e, yıllarca Mekke-i Mükerreme'de kaldım, Hac ve umre ibadetini e, elhamdülillah izleme İmkanım evet. oldu yani kuş bakışı diyelim hı -hı, Görebildim evet. Türkiye'den tanıdığım insanların Hac ve umrelerini gördüm evet. ee, Türkiye'de mesela o zatı e, bir Melek gibi bir adam Diye tarif edilen hı -hı, bir insan hı -hı. Olarak bilirdim tanırdım Bir bakıyorum Yani eşiyle tartışmış Çok feci bir şekilde evet. Yani İstanbul'da Eşi onun hakkında Varlığı yokluğu belli değil gibi bir kanaat kullanacak orada boşanmaya ramak kalmış. <gülüyor> evet. Defalarca e, müşahede ettiğimiz hacca gidip gelenler çok iyi bilirler. Hac işiyle meşgul olanlar bunu daha da iyi bilirler. Defalarca müşahede ettiğimiz bir şey ayet-i celile niye diyor? Tartışma evet. yok hacda. Hacda tartışma. Çünkü yok. olabilme riski büyük. Namazda abdest bozulma riski var. Evet. Ee, haçta da Cidane çünkü riski. büyük bir kitleyle zor şartlarda buluşuyorsun. Evet. Karşına çıkabilecek ilk risk açlık değil. Evet. oruç gibi mesela açlık değil. ...veyahut da işte parasızlık değil. Yahut da mesela haçta teravi namazı gibi böyle yap yap kıl kıl bitmeyecek bir ortam yok. Evet. Nihayetinde Arafat'ta 10 dakika. Ayakta mu bunun adı hac. Hac, evet. Ve gerisi de kolay. Yani evet. ne yaparsan yap, hacin e, yapılamaz diyeceğin bir şey yok. Mesela çok hasta olan insanlar oluyor. E, Mekke'ye gittiği gün hastalanıyor. Evet. Kaderinde hastalık varmış. E, bu insanlar e, arefe günü ambulansla e, arafada götürülüyorlar, ambulansla. Seviyede evet. adamcağız. Evet. Yani hastane şartlarında gidiyor. Öğleden sonra on dakika ambulans Orada bekliyor onları ambulansla Geri dönüyorlar ve bu adamlar haç yapıyor Fiilen evet, de öyle yani evet. haçlar haç bunların Tabii. Halbuki Yani ambulansta Sedyenin üstündeki on dakikalık Bir vakfe evet. ibadeti farz olarak Olmazsa asla Haccin olmaz denebilecek Temel şartı o Arafat'taki evet, duruş, Vakfetin vakfet. e, Dolayısıyla e, hacin e, Böyle çok yoğun bitmez tükenmez meşakkatli işleri yoktur. Evet. Ama buna rağmen Allahu Teala sanki aylarca sürecek bir ibadetmiş gibi, e, böyle aylarca kampta kaldın da işte çok bunaldın arkadaşlar arasında tartışma oldu der gibi e, tartışma yok, evet. kötülük yok. Bir de hikmet-i ilahi, yani insanın eşiyle cinsel ilişkinin evet. ihramlı iken yasaklanmasını da herhalde aile hayatı mantığı açısından özellikle iki evlilik atmosferi açısından e, çok dikkatli ele almak gerekiyor yani Hikmet ilahi Haçta her hatanın belli bir kefareti var evet. e, İhramlı iken insanın kendi eşiyle cinsel ilişkide bulunmasının yani tekrar haç gibi bir cezası var belli noktalarda. Haccı evet. tekrarlama Haccı. gibi evet. Yani bir ceza kefaret ödeyerek Filan telafi edilemiyor Bunu da Çok defalarca Müşahede ettik Elhamdülillah imanımız Vardı ama insan bir olayı gözüyle Eliyle koyup da bulmak diye bir şey var ya Öyle evet. buldu mu Daha da imanı kuvvetleniyor elhamdülillah Yani biz Allah-u Teala'nın cinsel ilişki yok ...fasıklık yok... ...tartışma yok... ...hac var... ...sloganı diyelim... Evet, ...ayeti celilesi... Evet, evet. ...çok büyük bir ikaz... ...mümin olarak hepimizin... ...defalarca oturup... ...düşünmesi gereken bir şey... ...ben sözlerimi toparlayayım... ...yoksa biz hacca herhalde tarifine... ...tarifine bile giremeyeceğiz... Evet. ...yani haccı... ...Kabe'yi ziyaret... Evet. ...minada şeytanı taşlamak... ...Arafat'ta... Vakfeye durmak Müzdelife'de vakfe yapmak Bir de haçla ilgisi yok ama yapılıyor Medine-i Münevvere'ye ziyaret etmek Uhud'u ziyaret etmek Emin olun üstadım bunlar Haccın en kolay Ve çocukça da yapılabilecek şeyleri Evet Hac dediğimiz ibadeti isterseniz biz bugün Başka türlü tarif edelim Evet yani, Nasıl tarif edelim şöyle En tarif. zoru nedir En zoru, en, en zoru demeyelim Zor Ya bir da şey ibadetin değil. asıl öz olan tarafı Öz olan tarafı e, Bedenini İstanbul'da bırakıp Ruhunu Mekke'ye Medine'ye götürmek diye. Evet Bunu da herkes test edebilir İş adamı bile Üç tane dört tane gelini olan bir Hacı anne bile Cep telefonu dahi götürmüyorlar Hmm. Bir ay orada kalıyorlar ve aramıyorlar Gelin doğum yapacaktı yaptı Dünyadan kopuyor gibi Çünkü değil mi? bedeni zaten İstanbul'da da Ruhu Mekke'de olduğu için evet. İstanbul'daki bir işle ilgilenmiyor Ruh olmalı evet, güzel. Burada çok güzel bir Menkıbe diyeceğim Tarihi evet. boyutunu bilmiyorum çünkü yani Belge olarak bilmiyorum Abdullah İbni Mübarek tabiinden e, Ebu Hanife'nin zamanının insanlarından evet. e, Ebu Hanife çok haç yapmış rahmetullahi aleyhime cemiyen e, sık sık hacca gidiyor zaten belli zannediyorum 7 senede Mekke'de kalıyor ilim tahsili niyetiyle e, bu arada işte 30 küsur haç yaptı evet. bazı vaatlerde daha fazla Abdullah İbni Mübarek de tam aksine az haç yapan ama hmm. cihada çok giden birisi evet. Abdullah İbni Mübarek'e Demişler ki işte Ebu Hanife şu kadar hac yaptı sen az yaptın yani bir hikmeti mi var gibi demişler. Evet. O da buyurmuş ki rahmetullahi aleyh bazı insanlar akıllarını evlerinde bırakar bedenlerini Mekke'ye götürürler. Hmm. Bazıları da akıllarını Mekke'de hapseder bedenleri de benim gibi dünyada dolaşır demiş. <gülüyor> ee, bu çok e, tabi evet. Ebu Hanife'ye sanki bedeni Mekke'de de aklı Bağdat'ta gibi bir anlam çıkmaz bundan çıkmaz, yani o tabii, tabii. umumi bir e, evet. tarif yapıyor burada ama hac i̇şte o da Ebu Hanife'ye iltifat diye de belki böyle bir cümle kuruyor şüphesiz yani evet. onun Ebu Hanifeye bir alıp vereceği yok tabii. zaten e, Ebu Hanife'ye en yakın evet. e, tabi e, ulemasından birisidir esasen yani fikir evet. e, uyumluluğu bakımından. E, şimdi burada Hacca ruhumuzu göndermek diye bir e, parola icat edebiliriz. Evet. Biz burada kalalım, zarar yok. Hacca ruhumuz. Ama gitsin. ruhumuz gitsin Ruhumuz, ruhumuz gitsin. Ruhumuz git. evet. Bedenlerimiz hiç gitmiyor olsa bile. Biz Mekke'de dolaşır dururuz. Evet. Kabe'nin etrafında dolaşır dururuz. Ya bazen buradan oranın özlemini duymak bile, değil mi? Bir anlamda. Oradan hiç gelmemek lazım. Evet. Özlem evet. duymayalım. Evet. Hiç gelmeyelim oradan. Evet. Hiç gelmeyelim. Kabe'de yaşıyormuş gibi. Kabe'de yaşıyormuş gibi. Her evet. Arafat'ta duruyormuş gibi. Hep vakfe halinde olma evet. halidir. Ama bu tabi bir fıkı şekli değil bedenimizde gidecek. Evet. Yani biz burada kalitenin nasıl yakalanacağını evet. Evet ortaya koymak için görüşüyoruz yani defalarca hac umre yerine bir hac evet. bir umre yıkayıp yağlayıp tertemiz edebilir <gülüyor> insana Hac bu güçtedir hocam kısa bir ara vermemiz i̇nşallah. gerekiyor Yani haccın bizi o manada nasıl inşa edeceğini ikinci bölümümüzde konuşalım İnşallah, i̇nşallah. Değerli dinleyiciler kısa bir aradan sonra, İslam'dan hayata ölçüler programımıza devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim.